Merhaba, Kırklareli'nde Kırtaş Madencilik tarafından yapılması planlanan Kalker Ocağı Kırma Eleme Tesisi Kapasitesi Artışı ve Hazır Beton Tesisi projesi ile ilgili ÇED yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince Kalker Ocağı Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Hazır Beton Tesisi projesine Kırklareli valiliğince çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir. Kararının bozulması için açılan davada Doğal Yaşamı Koruma Vakfı ve Doğa Korumacılarının Zaferi ile sonuçlandı. Mahkeme ÇED gerekli değildir kararını iptal etti. Değirmencik, Taşağıl, Karabayır, Yeniköy, Köy Muhtarlıkları, Kırklareli Kent Konseyi ve DAIKO yani Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Kırklareli İl Temsilciliği tarafından açılan dava sonucunda Edirne İdare Mahkemesi'nin iptal kararının bozulması için Kırklareli Valiliği ve Müdahili olarak katılan firmanın temyiz aşamasında kararın bozulması yönünde verdikleri dilekçe de Danıştay 14. Dairesinde oy birliği ile mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temiz isteminin reddiyle alınan kararın onanmasına ve temiz giderlerinin istemde bulunanın üzerine bırakılmasına dosya mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Mahkeme alınan bu kararla çet gerekmez savunusu yapanların hukuki olarak Çıkış yolları da kalmamış oldu. DAIKO Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Kırklareli İr Temsilcisi Göksal Çidem, mahkemenin bu kararını gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için mücadele eden yaşam savunucularını yine kazandı sözleriyle değerlendirdi. Anayasının 56. maddesine göre sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu vurgulayan Çidem, çevreyi koruma ve anayasa, bu maddesine göre kirlenmeyi önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Anayasanın 36. maddesindeki hak arama hürriyetine dayanarak dava açan yurttaşlar, muhtarlar ve DAIKOVAKFı Vakfı çevre hakkı ve ödevinin gereğini yerine getirmektedirler diye konuştu. Langerloo Kömürlü Termik Santrali'nin 30 Mart 2016'da son kömürü yakmasıyla birlikte Belçika'da kömürden enerji üretimi son buldu. Belçika kömürü terk eden 7. Avrupa Birliği ülkesi oldu. Belçika'da kömür endüstrisi 1990'lı yıllardan beri birbiri ardına kömür santrallerinin kapanıyor olması dolayısıyla ciddi düşüşteydi. 2009'da Fransız enerji şirketi ION Antwerp'te kömür santrali kurmayı planlamasına rağmen toplumdan yükselen tepkiler nedeniyle Hükümet şirkete gerekli izinleri vermemişti. 30 Mart'ta son kömürü yakan Langerlo Termik Santrali, Belçika'daki son kömür santraliydi. Avrupa İklim Ayından, Ken Europe'dan yani Joanna Filsovska şöyle konuştu. Belçika'da kömürden elektrik üretiminin son bulması, fosil yakıtlardan kurtuluşun önemli bir adımı. Belçika'nın kömürü terk etmesi, kömür endüstrisinin altın çağının bittiğinin başka bir önemli kanıtı. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korunmak için Avrupa Birliği, kömürden kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha da hızlı hareket etmeli dedi. Belçika, Güney Kıbrıs, Lüksemburg, Malta ve Baltık ülkelerinden de Estonya, Letonya, Litvanya'dan sonra kömürsüz enerjiye geçen 7. Avrupa Birliği Üyesi ülke oldu. Ayrıca başka birçok Avrupa Birliği ülkesi de kömürsüz enerji yolunda ilerliyor. 2025 yılında tamamen kömürü terk edeceğini açıklayan İngiltere'de geçen hafta itibariyle kömür kapasitesinin 3'te biri kapatıldı. Portekiz 2020 yılında, Avusturya 2025 yılında, Finlandiya ise 2020'li yıllarda Kömürü terk etmeyi planlıyor. Türkiye'de var olanlara ek olarak yapılması planlananlarla kömürlü termik santral sayısının 80'e çıkması bekleniyor oysa. Belçika'nın kararını yorumlayan Ken Europe, Türkiye İklim Politikaları Koordinatörü Elif Gündüz Yeli ise, Türkiye'nin bir an önce kömürden kurtularak yenilenebilir enerjiye geçmesi gerektiğini söyledi. Her gün dünyanın dört bir yanından kömürden elektrik üretiminin ekonomik olarak sürdürülemez, çağ dışı bir yöntem olduğunu kanıtlayan haberleri duyuyoruz. Türkiye'nin de en kısa zamanda enerji politikalarını gözden geçirerek sürdürülemez kirli teknolojiler yerine insanı merkeze alan sürdürülebilir yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmesi gerekiyor. Kömür ülkemizdeki hava, su, toprak kirliliğinin de en önemli kaynaklarından biri. Hem sağlığımızla geri dönüşü olmayan iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için hem de sürdürülebilir enerji üretimi için en kısa zamanda kömürden biz de kurtulmalıyız. Avrupa İklim Ağı Can Europe, Avrupa'da iklim ve enerji konularında sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren en büyük koalisyon. Can Europe'ın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 120'nin üzerinde üyesi bulunuyor. Amasya merkeze bağlı Yeşildere Vadisi'nde yapılması planlanan hidroelektrik santrali yani HES bölgede yaşayan köylüleri ayaklandırdı. Yaklaşık 30 köyün yaşam alanını olumsuz etkileyen yani HES inşaatının durdurulmasını isteyen köylüler Amasya Tokat Karayolu'nu bir saat süreyle çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Köylü kadınlar HES'e karşı direnişin en önünde yer aldı. Amasya ile Tokat il sınırındaki Yeşilırmak Nehri üzerinde Yeşildere Vadisi'nde 2011 yılında Hatko Enerji Elektrik Üretimi ve İnşaat AŞ firması köylülerin karşı çıkmasına rağmen HES yapmak için harekete geçmişti. 5 Aralık 2011'de Amasya Valiliği firmaya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir belgesi verdi ve Aralarında Sarıkız, Keçili, Albayrak, Yeşildere, Arduçlar, Kayrak, İbecik, Damudere, Karaçavuş köylerinde bulunduğu yaklaşık 30 köyü olumsuz etkileyecek projeye karşı yöre halkı eylem başlattı. Evet yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle süren mücadelelerden size haberler verdik bugün. Esen kalın.